Sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini üç kere, yüzünü üç kere, kollarını üç kere yıkar. Başına mesh şahadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, Baş parmaklarıyla da dışının meseder ve ayaklarını da üçer defa yıkar. Sonra işte abdest böyle anılır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse kötülük etmiş ve zulmetmiş olur buyurur. Ey bu mükemmel davetin. Ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan ile, Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.